أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا وكرة أعيننا محمد اللهم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن الرحيم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي الله العظيم vekalen nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem duaa'u ve ibadah. Sadaka Rasulullah fi ma kal au kama kalennabiyü sallallahu aleyhi ve sellem. De kıymetli cemaati Müslüman ihvan-i din. Bizler Allahu azimü şanın yarattığı zayıf, zavallı, aciz kullarız. Allah-u Azimuşşan ise her türlü noksanlıktan münezzeh, her türlü kamil sıfatlarla muttasıf, bütün gücün, kuvvetin, her şeyin elinde olduğu alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu. Herkes yerli yerinde olmalı. Herkes ne durumda olduğunu bilmeli ve haddini de bilmelidir Müslümanlar. Bizler aciz kullarız. Bizler zayıf kullarız. Allahu azimuşşana muhtaç olan kullarız. Onun gücü ve kuvveti bizim güç ve kuvvetimizin milyonlarca üstündedir. Zaten Allah'u Azze ve gücü ve kuvvetiyle kulunun yarattığı kulun gücü ve kuvveti asla ve asla bir noktada tartışılamaz. Karşılaştırılamaz yani. Madem ki aciziz, madem ki zavallıyız, madem ki Allahu Azze ve Muhâna'ya o zaman kuldan beklenen acizliğini Allahu Azimu ifade etmektir. Tevazu ile Allahu Azimu karşısında boyun bükmektir. Zavallılığını her zaman ve her durumda Allahu Azimu ifade etmektir. İşte bu zavallılığın ifade edilmesi Allah-u Azimuşşan'ın gücü karşısında boyun bükülmesinin adı duadır. Dua. Kul dua eder. Allah-u Azimuşşan'a yalvarır. Allah-u Azimuşşan'dan ister. Allah Celle Celaluhu da kulun istediğini verir müminler. Okumuş olduğumuz ayeti kerimede, Allahu u Zülcelal şöyle buyuruyor ve izâ se'eleke ibâdî annî kulum kullarım sana benden sorduklarında beni tanıtmak için onlara de ki fe ben onlara çok yakınım kullarıma çok yakınım ben ne kadar yakınsın ya Rabbi? Hadisi şeriften öğreniyoruz. Allahu azimusham, insana şah damarından daha yakındır. Bu ne demektir bu? Yaptığımızı, söylediğimizi, düşündüğümüzü, ifade ettiğimizin hepsini Allahu azimusham biliyor ve her şeyden haberdardır demektir. her şeyi biliyor. Bütün mahlukatından haberdardır Allahu Azimüşşan. Söylediklerimizden, yaptıklarımızdan. Yapmamız gerekirken yapmadıklarımızın hepsinden Allahu Celal haberdardır. İnne Allaha habirun bima taamalon. Ne yapıyorsanız Allahu Azimüşşan haberdardır, biliyor. Onun için kullarım bana seni sorarlarsa, nasıl bir Allah'a inanacağız? Allahu u özellikleri nedir diye sorarlarsa, onlara de ki, فَاِنِّي Ben onlara çok yakınım. Bu yakınlığımın, bu yakınlığım sebebiyledir ki, اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ bana dua edenlerin duasını kabul ederim. Onları işitirim, onları değerlendiririm. Ve eğer hulusi kalbiyle bana dua ediyorlarsa dualarını kabul ederim. Allah-u bu işte. Başka bir ayeti i kerimede Allah Vülcelal Hazretleri soruyor. Buyuruyor ki, emmen يُجِيبُ الْمُضْدَرَّ اِذَا دَعَى darda kalan ihtiyaç içerisinde kıvranan kulların duasına icabet eden cevap veren duasını kabul eden kimdir ve yekşifussu'e <Sessizlik> kötülükleri o darlığı o sıkıntıyı bertaraf eden Kulu o sıkıntıdan kurtaran kimdir? Kimdir? Allah Celle Celaluhu. Bir sıkıntı mı? olduğumuz zaman ayağımız taşa değse başımız bir yere çarpsa ne diyoruz? Allah diyoruz değil mi? Bir sıkıntı içinde kalsak bir zor durumda bulunsak ne diyoruz? Aman ya Rabbi diyoruz değil mi? Yetiş ya Rabbi diyoruz. Bu bizim fıtratımızda olan bir şeydir. Allahu Aziz Mushannan bağlantısı çok sağlam olan da Allahu Aziz Mushanna yalvarıyor yakarıyor. Allahu Aziz Mushannan bağlantısını sağlamlaştıramamış, kırık notları olan, eksik amelleri olan kullarda sıkıştığı zaman Allah diyor. Doğru mu? Evet. Anlatılıyor. 17 Ağustos depreminde Allah tanımaz, Kur'an kabul etmez, kıbleye yönelmez bir insan, bir zat varmış, bir adam varmış. O yerin şiddetle sarsıldığı Gacır gacır her taraftan seslerin geldiği, insanların ürperdiği o anda bir bakmışlar ki adam Allah Allah Allah ya Rabbi ya Rabbi falan demeye başlamış. 45 saniye sonra yer duruyor tabi. İnsanlar o ilk heyecanı attıktan sonra etrafındakiler diyorlar ki ya Hüseyin sen biraz önce ne dedin? Ne dedim diyor, e Allah dedin, ya Rabbi bizi kurtar dedin, yok ya diyor öyle mi dedim diyor. Ha. Bu fıtratta olan bir şeydir Müslümanlar. İnanan da böyle, inanmayan da böyle. E peki inanmayan niye inanmıyor peki? İnanmayan inadından inanmıyor, inanmayan cehalinden inanmıyor. İnanmayan şeytana tamamen teslim olmuş ondan inanmıyor. Yoksa akılda imanı gerektirir, düşüncede imanı gerektirir. Etrafına baktığın zaman bütün her şey Allah'u u Azimuşşan'ı işaret eder. Demek ki Müslümanlar inananı da inanmayanı da, seveni de sevmeyeni de, kabul edeni de etmeyeni de sıkıştığı zaman ne diyor? Allah diyor. Ha. Allah-u Azimüşşan Kur'an-ı Kerim'de bunu açıklıyor. Ayet-i Kerimesinde birçok ayetlerinde kulların bu durumunu bildiriyor. Mesela Nahl Suresinden bir ayet okuyalım. Estağidü billah, bismillah. Ve izâ messekumul zurru fe ileyhi Sonra sonra Size bir sıkıntı geldiği zaman, bir zarar dokunduğu zaman yalnız Allah'a yalvarırsınız. Hemen Allah'a yalvarırsınız. Sonra "Fümme izâ keşafa dzurr ankum" Allahu azîmüşan o sıkıntıyı bertaraf edip sizi o sıkıntılı durumdan kurtardıktan sonra o zaman ne olur? اِذَا فَر۪يْكُنْ bir Rabbihim يُشْرِكُونَ İçinizden bir grup insan yeniden Allahu u Azimuşşan'a sırt çevirirler ve ona ortak koşmaya devam ederler. E biraz önce Allah Allah diyordun, şimdi ne diyorsun? Hak tabiriyle yallah yallah diyorsun. Sıkıştığımız zaman kafamız, başımız sıkıştığı zaman Allah, Allah-u azimuşan, o sıkıntıyı giderdiği zaman da ne Allah kalıyor, ne cami kalıyor, ne namaz kalıyor, ne ibadet kalıyor. E 17 Ağustos depreminin ertesinde, aklınıza getirin, düşünün, hatırlayacaksınız. Cami'lerde vakit namazlarında yer bulunmuyordu değil mi? Her vakit namazı bir cuma namazı gibi oluyor muydu? Sabah namazları da normal bir cuma namazının yarısı kadar oluyor muydu? Valiyet. Neden? Çünkü Allah kendisini hatırlattı. Allah'ı hatırladı insanlar. Onun için hemen düzelttiler işi. Ne zamana kadar? Artçı sarsıntılar tamamen hafifleyene kadar. Artçı sarsıntılar hafifledi, artık hissedilmeyecek duruma geldi. Ondan sonra yine aynı tas, aynı hamam devam etti. Çok ayeti kerime var dedim ya. Başka bir ayet-i kerime daha okuyalım. Estağfirullah. Hüvellezi yuseyyirukum fil berri vel bahr. Sizi karada ve denizde gezdiren Allahu Azimüşandır. Karada da Allah'ın verdiği güç ve kuvvetten geziyorsunuz. Denizde de Allahu Azimüşan'ın size nasip ettiği o gemilerle gezip dolaşıyorsunuz. Hatta izâ kuntum fil fulk Hatta o gemilerde bulunduğunuz zaman ve cerâ'ine bi rîhin tayyibetin ve ferihû biha câ'at hâri'un وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ اُح۪يطَ بِهِمْ دَعُبُ اللّٰهَ مُخْلَسُينَ لَهُ الدِّينَ O güzel, hoş bir rüzgarla geminiz seyir halindeyken, etrafınızı böyle güzel güzel seyrederken, zevk içinde hareket ederken, yürürken, birden bir büyük fırtına çıktığında, geminiz bir oraya bir buraya yalpa vurmaya başladığı zaman her yerden dalgalar gelip gelip böyle geminin içine düştüğü zaman hatta öyle anlatılıyor ki öyle dalgalar çıkıyor ki 10 metre 15 metre oluyor dalganın boyu deniliyor böyle büyük bir felaket olduğu zaman hemen ne yapıyorsunuz derhal Allahu azimushşanah hulusi bir kalbiyle yönelip Allahı hatırlayıp yani başlıyorsunuz Allah Allah demeye <gülüyor> tamamen hulusi kalbile başlıyorsunuz Allah'a dua etmeye hatta başka bir ayet-i kerimede öyle e, işaret ediliyor hatta başlıyorsunuz söz vermeye Allah'a ya Rabbi beni bu sıkıntıdan kurtarıp da karaya çıkartırsan bak ne kadar güzel Müslüman olacağım dört bir müslüman olacağım. Artık senin yolundan çıkmak yok. ibadetleri terk etmek yok, yanlışlara düşmek yok ya Rabbi. Ben aklımı başıma aldım diye başlıyorsunuz Allah'la adeta pazarlık yapmaya. Peki tamam. Allahu Azim yan kurtarıyor. Leyne enceiten amin hazihi le nekunenne menne şakirin. Şöyle diyorsunuz mesela. Ya Rabbi, eğer kurtulursak biz sana çok şükreden kullarından olacağız. Şükredeceğiz senin bu nimetine. Hiç unutmayacağız. Hep seni zikredeceğiz. Diye Allah-u Azimuşşan'a söz veriyorsunuz. Ama ne zamanki karaya çıktığınız zaman, ne zamanki kurtuluşa erdiniz, hani ayağınız yere bastı, insanın ayağı böyle sağlam yere basmadan... Devamlı tereddüt için Şöyle ya, sağlam ayağını yere basınca toprakla efendim temas, temasa geçince rahatlar insan. O zaman ne yapıyorsunuz? Bütün o denizin ortasında vermiş olduğunuz sözler, yapmış olduğunuz ibadetler, efendim yalvarışlar, yakalışlar hepsi unutuluyor. Denizin ortasında kalıyor. Yine aynı tas aynı hamam. Evet. Allahu Azimushan böyle bir dua, böyle bir kulluk Allahu Azimushanı kandırmaya yönelik bir kulluktur haşa. Bunu kabul etmiyorum diyor. Hoş Allahu Azimushan. Biz denizin ortasında ona dua ederken, ona söz verirken, kendisi bizi karaya çıkarttığı zaman nasıl hareket edeceğimizi de bilmiyor değil, biliyor. Ben bunu kurtardığım zaman karaya basar basmaz unutacak yine. Bunu biliyor ama zaman zaman da Allahu Azimışan bakalım kulum ya Rabbi ben o gün sana iyi bir söz vermiştim. Eğer beni kurtarsaydın ben sana kulluk edecektim dememesi için bir fırsat daha verilmiş oluyor Müslümanlar. Onun için ibadet kulluk duanın etrafında dua ibadetinin etrafında dönüp dolaşıyor. Okumuş olduğumuz hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki -du dua var ya sizin yapmış olduğunuz dua yalvarma yakarma işte o ibadetin ta kendisidir. Dua bir ibadettir yani. Elimizi açıp dua etmeye başladığımızdan itibaren bir ibadet yapmış sayılıyoruz ve ona göre de karşılığını görüyoruz Müslümanlar. Çokça dua etmek lazım. Çünkü dua insanın Allahu u Azimuşşan'a karşı bir tevazusudur. Bir boyun büküşüdür. Kendi eksikliklerini itiraf etmesidir. Ya Rabbi hiçbir şey yok bizim elimizde sen nasip etmezsen sen vermezsen fazlükeyeminden sen bizi bizi bu işe muvaffak kılmazsan kimse bizi bu işe muvaffak kılmaya gücü yetmez demektir. Biz hiçbir şey yapamayız. Parmağımızı oynatmamız mümkün değil. Allah müsaade etmezse. Ben çalışıyorum, ben kazanıyorum, ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım sözleri var ya. Hepsi şeytanın vermiş olduğu vesveseden ibarettir aman ha yenik düşmeyelim evet sen çalışıyorsun kazanıyorsun ama ne ile allah vermiş olduğu güç ve kuvvet ile Allahu u vermiş olduğu idrak ile akıl ile fikir ile olmazsa hiçbir işe yaramaz İnsanın aklı olmasa mahallenin delisi olur çıkar Allah-u akıl gibi bir nimet vermiş. İnsanın gücü kuvveti yerinde olmazsa, hastane köşelerinde gidin, yatağa muhtaç, otur efendim, tekerlekli sandalyeye muhtaç bir sürü insanları görün. Allah-u güç kuvvet vermezse yerinden kalkamazsın, parmağını oynatamazsın. Onun için ya Rabbi biz aciziz. Senin fazl keremine ihtiyacımız var. Fazlı kereminden istiyoruz ya Rabbi deyip her şeyi ama her şeyi Allah-u istemek lazım. Evet. Herkes elini açıp Allahu u dua ediyor, yalvarıyor değil mi? Herkes bir şeyler istiyor. Kimisi dünyalık, kimisi ahirettik, kimisi malmuluk, kimisi hayırlı bir evlat, kimisi iyi bir güzel bir eş... Kimisi iyi bir yatırım iş Kimisi sıkıntıları vardır ondan kurtuluş Kimisi şifa Allah-u Azimuşşan'dan isteniyor Dün bir arkadaşım vardı Oturduk böyle sohbet ediyoruz Şunu söyledi dedi ki benim bir dostum var Birlikte dedi cuma namazına gittik Cuma namazından çıktıktan sonra Döndü bana şöyle dedi Dedi ki yahu Bu Allah'ın işi de çok zor be Haşa. Derse bakın şimdi ama. Niye dedim? Niye zor Allah'ın işi? "Yahu görmüyor musun?" dedi. Cuma günü cami dolduran bütün cemaat elini kaldırdı. Allah'tan bir şeyler istiyor. Hepsi bir şey istiyor Allah'tan. Allah vaziymüş o yani Bunlara yetişmesi, herkesin işini halletmesi vallahi zor dedi. Haşa, Allah-u Azimuşşan'a hiçbir şey zor değildir. Öyle değil mi? Bir hadisi kutsiiden bahsedeyim size. Uzun bir hadisi kutsinin bir parçasını, konumuzdan alakalı olanı nakledeyim. Allahu u Zül Celal Hazretleri buyuruyor ki, eğer sizden evvel geçen bütün insanlar, siz ve sizden sonra kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar, bir vadide toplansanız, yetmedi, bir de cinler de gelse sizin bu toplantınıza katılsa, bütün cinler ve insanlar toplansanız ve herkes elini açsa, Allahu u isteyeceği her şeyi istese, kimisi ev ister, kimisi araba ister, kimisi hanım ister, kimisi çocuk ister, kimisi iş ister, ha? kimisi sihat ister, herkes istediği şeyi Allah-u Azimuşşan'dan istese ve ben de diyor her isteyenin istediğini teker teker versem yerine getirsem hiç kimseyi eksik bırakmasam ama yerine getirsem benim mülkümden ne kadar eksilir biliyor musunuz? ne kadar eksilir? koca bir okyanusu düşünün okyanus denizini biliyorsunuz haritalarda gördünüz Koca bir okyanusu düşünün o okyanusa elinize bir iğne alıp batırın batırdınız mı evet şimdi çıkarın o iğneyi çıkardınız iğnenin üzerinde biraz su kaldı mı hafif bir su kaldı biraz böyle su kaldı hani bir damla yarım damla kadar peki okyanustan o iğnenin üzerinde kalan su ne kadar su eksiltti hiç bunun ifadesi olabilir mi yani? Neyle ifade edeceksin? Hiç diyeceksiniz değil mi? Allahu u Azimuşşan diyor ki, işte her isteyenin isteğini versem, yerine getirsem benim fazlı keremimden, benim malımdan, mülkümden bu kadar dahi eksilmez. Allahu u her şey kolay, zor olan bize, bize zor. Onun için Allah-u isteyeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyor. Buyuruyor ki Allah-u istediğiniz zaman cennet mi istiyorsunuz? Firdevs cennetini isteyin. En güzel cennet odur. Biz ne yaparız? Bize kalsa tevazu yaparız. Ya ne firdevs cenneti ya? En alt cennetin bir geciliğini verseler bize yeter çöpçülüğünü verseler. Bize kalsa öyle deriz değil mi? Cennete, ya o ortamın içinde bulunalım yeter bize deriz. Hayır. Niye böyle düşünüyorsun? Güya tevazu yapıyorsun Allah'a karşı. Ama dünyalık bir iş gelse, dünyalık işte her şey benim olsun diyor insan. Bu da benim olsun, bu da benim olsun diye. Bütün dünyayı versen yutsa insan doyar mı? Doyar. O zaman Allah vaziyemiş yandan isterken niye tevazuya giriyorsun? Birisi geldi Peygamber Efendimiz'in yanına, elini açtı dua ediyor. Ya Rabbi bana ve Muhammed'e fazl-ı kereminden nasip et dedi. Dua etti. Peygamber Efendimiz derhal uyardı. Niye dedi Allah'ın o geniş olan fazlını bu kadar daralttın? Benden Muhammed'e dedim bu kadar bencillik yapıyorsun. Bütün Allah'ın kullarına desen ne olacak? İstemeyi de bilmek bir sanattır yani. nasıl öğreneceğiz bunu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreneceğiz. Çünkü ona Allahu Azim şu'lan bildirmişti nasıl istenilmesi gerektiğini. Kur'an-ı Kerim'de dua örnekleri vardır Müslümanlar. Vakit nispetinde bunları arz etmek ifade etmek isteriz. Hazreti Nuh aleyhisselam'ı Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ve sair peygamber-i izamın ettiği dualar, Allahu Azimüşşan'ın hoşuna giden dualar örnekleriyle Kur'an-ı Kerim'de örnek olarak belirtilmiştir. Peygamber Efendimizin örnek duaları vardır. Bununla birlikte ne isteyeceğimizi öğrenebiliriz. Böyle hasıl cemaat-i dua konusu çok önemli bir konudur. Şu uyarıcı sözle bu dua konusunu bitirebiliriz. Deriz ki Dua ediyoruz, ediyoruz, kabul olmuyor. <gülüyor> ne olacak şimdi bizim halimiz? Büyükler demişlerdir ki duanın üç şekli vardır. Hatta hadis şerifte de gördüm. Üç şekilli vardır. Sonuç itibariyle bir, dua edilir, hemen kabul edilir. Bu birincisi ve bizim tabii istediğimiz, hoşumuza giden, dua etsek hemen kabul olsun. İkincisi dua edilir, Allahu u Azimuşşan, o dua yerine, İnsanın geçmiş bir günahını siler, dua kabul edilmemiş gibi görülür. O senin için öylesi hayırlıdır. Allah o duanı kabul etmemiştir ama boşa gitmez. Ne olacak? Geçmiş bir günahını siler. Üçüncüsü ise dua edersin, dünyada duan kabul olmamıştır ama ahirete yatırım yapmıştır. Duanın ahirete etkisi olmuştur. Ahirette Allah vaziymiş o duana karşılık al kulum. Bu nimet senin dünyada yapmış olduğun duana karşılıktır denilir. Duanın hükmü bu Müslümanlar. Ne yapacağız? Dua etmeye devam edeceğiz. Yalnız sıkıntı anında mı dua edecekmişiz? Hayır. Ya her zaman Allahu Azim'e dua edeceğiz. Farzı mahal biri iş istedik. Allahu Azim nasip etti. Duayı kesecek miyiz? Ya Rabbi hastama şifa ver diye dua ettik. Allah hastamıza şifa verdi. Tamam. Allah'la işimiz bitti mi? Haşa. Hayır. Duaya devam. Nasıl dua edeceğiz? Ya Rabbi sana hamdolsun. Şükürler olsun sana Ya Rabbi diye dua etmek lazım Müslümanlar. Tekrar edelim. Dua ettiğimiz nitpette Azze ve Azimuşşan'a ibadet etmiş oluruz. Ve Allah'la bağlantımız güncel olur. Kesmemiş oluruz. Verselam. Rabbim yapmış olduğumuz hayır dualarımızı daima kabul eylesin. Rabbim bilmeyerek aleyhimize yaptığımız dualarımızı da hayra tebdil eylesin. Amin. Yahu nasıl insan aleyhine dua yapar mı? Vallahi yapar. İnsan Allah'tan belasını ister. Bilemez ki. Bir şeyi ister, ısrar eder. O iş olsa bela olacak onun başına. İster onun için hayır dua, hayır dua. Rabbim hayır dua da daim eylesin. Amin. Amin. El Fatiha.